إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا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 يا أيها الذين آمنوا تقووا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أستقل الحديث كلام الله وخير لهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بضة ضلالة ve kulle dalaletin finnar emma ba'd muhterem kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu Kur'an ve sahih sünnette sabit olmadığı halde Recep ayının fazileti ve onda yapılması gereken ibadetler hakkında uydurulan hadislerden bahsetmek olacaktır Cahiliye devri Arapları kendi dönemlerinde Recep ayına özel hürmet gösterirlerdi. O ayda bazı ibadetler ihdas etmişlerdi. Bu ayda kurbanlar keserler ve bu kurbanları da Recep ayına hastır derlerdi. Atira Atira Arapların Recep'iye dedikleri Vereca ayının 10. günü kestikleri hayvana verilen isimdir. Kestikleri bu hayvanın kanlarını putlarının başlarına serperlerdi. Fera ise hayvanın ilk doğurduğu yavruya verilen isimdir. Dahiliye Arapları anası bereketli olup nesli çoğalsın sütü bol olsun diye doğan bu yavruyu, yani doğan bu ilk yavruyu kesip kurban ederlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün bu uygulamaları nehyetmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Müslümanlar herhangi bir zamanda hayvan kesebilirler ve bu kestikleri hayvanlarla ne yapabilirler? Tasadduk edebilirler. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Şanuhu Tevbe suresi 36. ayette Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Minha erbaatun hurum buyurmuştur. Yani kendilerine hürmet gösterilmesi gereken savaş ve çapulun öldürmenin olmayacağı dört hürmetli aydır ki 3'ü peş peşe gelir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve bunlardan ayrı olarak da Recep ayı. Suyu getirebilir mi? Evet. Cahiliye devrinde de Araplar bu aylara riayet göstermişlerdi. Bu aylarda savaş yapmıyorlar. Barış içinde bu ayları geçiriyorlardı. Allah Azze ve Celle bu aylara gösterilen hürmetleri cahiliye devrinde, cahiliye Araplarının gösterdikleri bu dört aya hürmeti İslam geldikten sonra da kaldırmamıştır. Bu hürmet devam etmiştir. Recep ayı da hürmetli olan bu ayların sonuncusu olduğu için insanlar bu ayın hürmetine fazilet katmak istemişlerdir. Cahil cühele olan insanlar bu ayın hürmetine fazilet katmak istemişlerdir. Cahiliyeden gelen bazı adet ve uygulamaları devam ettirmekle birlikte İslam geldikten sonra da bu kutsallığı bazı ibadet ve taatlarla pekiştirmek istediklerinden dolayı bu ayı ihya için belirlemiş oldukları bazı ibadet ve taatlarla ne yaptılar? İhya etmeye çalıştılar. Fakat göreceğiz ki bunların dinde Kur'an'da ve sahih sünnette asla yeri yoktur. İhya ancak Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği Peygamber Aleyhisselatü 23 senelik peygamberlik müddeti zarfında uyguladığı ve ashabına uygulattığı ve bunun yanında tavsiye ettiği ibadet ve taatlarla olmalıdır. Evet, şimdi bu uydurma rivayetlere mebni olarak insanların dört elle sarıldıkları hadis diye her yerlerde zikredilen, söylenen sözleri ne yapalım? Elimizden geldiği kadar Allah Azze ve Celle'nin ikram ettiği kadar görelim. Evet. Recep ayının faziletleri hakkında zayıf ve uydurulmuş olan rivayetleri göreceğiz şimdi. İlk önce camilerde, vaazlarda, meclislerde ve toplantılarda hepimizin duyduğu bir rivayet var. Artık herkesin diline pelesenk olmuş, herkes bunu ezberlemiş. Evet. Rjabu Şehrullah, ve Şabbanu Şehri, ve Ramazanu Şehri ümmeti. Recep Allahın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Maaleküm selam ve rahmetullah. Ramazan da benim ümmetimin ayıdır. Büyük mühdiz el Albani rahimahullah, zayıf ul jamiyede bunu ve aleyküm selam ve rahmetullah 3094 numaralı hadiste zayıf olarak kaydetmiştir evet kardeşlerim şimdi zayıf hadisi sahih hadisi ve hasen hadisi de kısa ve özlü bir şekilde tarif edelim İşte bu hadis zayıftır bu hadis hasendir bu hadis uydurmadır dendiğinde zaten anlıyorsunuz uydurma olduğunu bu hadis mevzudur dinde de bunun uydurma olduğunu ne yapacağız? Anlamış olacağız. Şimdi zayıf hadisin en basit şekliyle tarifi şudur. Kendisinde sahih ve hasen hadislerin vasıfları bulunmayan hadislerdir. Hasan ve sahih hadislerin vasıfları bulunmayan hadislere biz zayıf hadis diyoruz. Evet, zayıf hadisler dinde hüccet değildir. Hiç kimse ben zayıf hadisle amel ederim, Allah ve Resulünü razı ederim de yemez. Bunlarla amel olunmaz. Evet, sahih hadisin tarifinde kısaca yapalım. Adalet ve zapt sahibi kimsenin, kendisi gibi adalet ve zapt sahibi kimseden, senedinin başlangıcından bitimine kadar muttasıl olan, şaz ve illetten beri bulunan, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize nispet edilen hadislerdir. Hasan hadise gelince, adil fakat sahihin ricali derecesinde kavrayışlı olmayan ravinin rivayetiyle senedi muttasıl olup şazlıktan ve illetten beri olan hadislere verilen isimdir. Yukarıda gördüğümüz rivayet hani Recebu Şehrullah ve Şabanu Şehri ve Ramazanu, Şehri Ümmeti bu rivayet hadis hafızlarının, hadiste otorite olan kimselerin ittifakıyla zayıf addedildiğinden dolayı itibara şayan değildir. İlmi ve dini hiçbir yaptırım gücü yoktur, bu hiçbir ibadete temel teşkil etmez. Evet. <gülüyor> Recep ayının fazileti hakkında uydurulan hadisler de vardır <gülüyor> Zayıf hadisler olduğu gibi uydurulan hadisler de vardır Birincisi olarak Selman-ı Farisi radıyallahu anhuya atfedilen şu hadis ilgi çekicidir <gülüyor> Bir kimse Recep ayında bir gün oruç tutsa o kimse sanki bin sene oruç tutmuş gibi olur. Bin köle azat etmiş sevabına kavuşur. Bir kimse de Recep ayında az bir sadaka vermiş olsa bin altın sadaka vermiş gibi Allah onu çoğaltır. Bedenindeki her kıl için kendisine bin sevap yazılır. Subhanallah, kıllı olanlar yaşadı. Emret olanlar, kılsız olanlar ne yapacaklar? Onlar da yanmadılar. Kıl diktirecekler. Evet, gene devam edelim. Şimdi kardeşler, gerçekten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cevami'ul kelim, az sözde çok mana ifade eden, en fasih konuşan, ve konuştuğu kelimelerde, cümlelerde eksiklik ve fazlalık olmayan, bunun yanında, bunun yanında hiç kimsenin kabahatini bulamayacağı cümleler kurmuştur. Şimdi bakıyorsunuz, az bir sadaka veriyorsun, bin altın tasadduk etmiş gibi Allah kabul ediyor. Ondan sonra iki rekat namaz kılıyorsun. Bin sene ibadet etmiş gibi kabul olunuyor. Yahu Kabe'de kılınan bir namaz bile yüz bin namazın muadili. Ama bu Peygamber Aleyhisselatu vesselamın diliyle. Bunu kimse ne yapamaz? İnkar edemez. Yani insanın ağzıyla kulağı arasında ne olmalı? Belirli bir ölçü olmalı. İnsanın söylediği her şey... Kur'an'a ve sahih sünnete paralellik arz etmeli ve Kur'an'dan sahih sünnetten delili olmalı. Evet, şimdi bu sözü uyduran, bu hadisi uyduran kimse ne yapıyor? Uyduruğuna devam ediyor. Dinleyelim bakalım daha neler uydurmuş. Evet, bir gün oruç tutan kimse Recep ayında derecesi bin kat yükselir bin günahı yok edilir. Her günkü orucu için ve sadakası için bin hac ve bin umra sevabı yazılır. Cennete girmek bedava. Cennete girmek bedava. Bu yalancıya göre. Evet cennete girmek bedava. Ama Allah Resulünün emri üzere amel edersen. Men amile amelen leysi aleyhi emruna fehu ered. Kim ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Kim ki benim dinimde olmayan bir şeyle, benim işimde olmayan bir şeyle amel ederse yapmış olduğu o amel reddedilir, onun başına çalınır. Men ahtasa emrine emrina hada ma leysa minhu fehuve Kim ki benim dinimde olmayan bir şey ihdas eder, ortaya çıkarırsa Allahu Teala onu ondan kabul etmez. Ne demek bu? Akıntıya körek çekmek demek. Delik, altı delik olan bir kovayı sabahtan akşama kadar bal doldurmaya benzer. Sen istediği kadar doldur. O ne yapacak? Aşağıdan dökülecek. Sen torbamda, heybemde bir şeyler var sanacaksın. Dönüp baktığında akşama hiçbir şey olmayacak. Allah azze ve celle cümlemizi bu duruma düşmekten muhafaza buyursun. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın diliyle kabul edilecek olan ibadetler, taatlar bildirilmiştir. Kabul edilecek olan ibadetler, taatlar sadece Allah'ın Subhanahu Teala bize yazdıklarıdır. Sadece Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın 23 sene peygamberlik müddeti zarfında uyguladıklarıdır. Peygamberden 500 sene sonra, bin sene sonra uydurulan hiçbir şeyde hayır yoktur. Evet. Bizim uydurukçu devam ediyor. Kim ki Recep ayında bir gün oruç tutarsa, cennette ona bin ev, bin köşk ve bin oda yapılır. Yani Sübhanallah, bir bana köşk yapılıyorsa, Köşk mü büyük? Oda mı büyük? Ev mi büyük? Köşk mü büyük? Oda mı büyük? Köşk. Yani bin tane köşk verildikten sonra bu adam bin tane daha odaya ne ihtiyaç olsun? İşte burada metindeki metindeki tutarsızlıktır bunlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde saçma konuşma yapmaktan bu şekilde saçma sapan sözler sarf etmekten beridir, münezzehtir sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, her odada bin bölüm ve her bölümde de çok güzel huriler bulunmaktaymış. Bunlar kime? Bir gün oruç tutana. Halbuki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi ve perşembe orucu tutanlara, her ayın gök ayının 13, 14 ve 15'inde eyyamul bid denilen günlerde oruç tutanlara ne yapmamış? Böyle bir ecrin ve mükafatın olduğunu bile söylememiş. En hayırlı oruç olan Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın orucu diye tabir edilen bir gün yayılıp bir gün, bir gün yenilip bir gün oruç tutulması halinde bile en faziletli oruç olduğu bildirilse dahi Peygamber Efendimiz tarafından böyle bir mükafat ne yapılmamış yine söylenilmemiş. Bunlar sizin ilginizi çekmiyor mu? Evet kardeşlerim bu saçma rivayeti hiçbir sahih hadis kitabında bulamazsınız. Ancak Abdul Kadir Geylani'nin Gunyetü Talibin isimli kitabında sayfa 278'de bu mevcut. Abdul Kadir Geylani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın vefatından sonra, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın hatından sonra 533 sene sonra yaşamıştır. Hicri 1078'de doğup 1165'te vefat etmiştir Resulullah aleyhissalatü vesselam ile arasında çok büyük zaman farkı vardır bu hadisin sadece onun kitabında bulunup sair muteber kitaplarda bulunmayışı bu sözün mevzu yani uydurma olduğu hurafat olduğu en bariz şekilde gözler önüne serilmiştir evet Recep Ayı'nın faziletiyle ilgili uydurma rivayetlere bir örnek daha verecek olursak Hz. Hasan radıyallahu anhuya atfedilen bu uydurukçular muhakkak büyük sahabelere ne yapıyorlar? Atfen bu uyduruklarını piyasaya sürüyorlar. Yoksa ben uydurdum dese kimse itibar etmeyecek. Yani Hadis kitaplarında, muteber olmayan hadis kitaplarında ve muteber olmayan kitaplarda Hz. Hasen'e, Hz. Anhu'ya Ebu Hureyre'ye, Aişe'ye yahut da önemli olan sahabe-i kiram efendilerimizden herhangi birisine atfen bir hadis gördüğünüzde hemen bakacaksınız muteber kitaplarda var mı, tahrici yapılmış mı? Hadiste otorite olan, uzman olan şahıslar o söz için hangi kriterlere başvurarak evet bu sahihtir, bu hasendir, bu zayıftır, maktudur, mudıldır, munkatıdır, uydurmadır ve metruktür deyip de hadisin tahricini yapmalarına bakacağız. Yoksa hemen hadismiş alıp kabul etmeyeceğiz, torbamızı atmayacağız. evet. Bu uydurucular Hazreti Hasan radıyallahu anhu'nun ağzından da ne yapmışlardır? Hadis uydurmuşlardır. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan radıyallahu anhu'yu bu ümmette cennet gençlerinin efendisi olarak ne yapmıştır onu isimlendirmiştir. Hazreti Hasan radıyallahu anhu'ya bu rivayeti yamasınlar ki insanlar ne yapsın kolaylıkla bunu kabul etsinler. Evet her kim ki, uydurup başladı şimdi, Recep'in ilk perşembe gününde oruç tutar, sonra kalkıp akşam namazıyla yatsı namazı arasında 12 rekat namaz kılar. Her rekatta bir fatiha, 3 kez Kadir suresi, 12 defa da ihlas-ı şerifi okursa, her iki rekattan sonra selam verirse, ve yetmiş kez salatu selam peygamber aleyhissalatu selamın üzerine getirirse daha sonra Allahümme salli ala Muhammed en nebiyyil Ummi ve ala alih der sonra secdeye gider. Secdede de yetmiş defa sübühün kuddüsün rabbul melayiketi ver ruh derse secdeden başını kaldırırsa adam çok ee, muhakkık maşallah en ince noktasına kadar ne yapıyor bize öğretiyor. Yetmiş kez de Rabbim beni bağışla ve bana acı. Yaptıklarımı sen biliyorsun. Beni affet. Sen aziz ve yüce olansın diyerek bu namazı bitirirse. Allah subhanahu wa taala'dan hangi hacetinin giderilmesini isterse Allah subhanahu wa taala da onun bütün hacetlerini giderir. Alın bakalım şimdi. Yalanı yırtmaya başlayalım. O uydurduysa biz de onun uyduruk olduğunu ne yapacağız? Allah'ın izniyle hocalarımızdan duyduğumuz ehli sünnet alimlerinin bunların üzerine yaptıkları şerhlerden anlayacağız ve anlatmaya çalışacağız. Evet kardeşlerim. Bu şekilde namaz kılanların hacetlerinin husule gelmesi Hacetlerinin husule gelmemesi. Çünkü bir kimse bilse ki böyle bir namaz kılacak basit bir şey. Bir saatte bitirebilir bunu. Bütün hacetleri husule gelecek olsaydı ne yapardı? Böyle bir namaz kılardı, dua ederdi, bütün hacetleri husule gelirdi. Geliyor mu? Gelmiyor. İşte bu hadisin batıllığının zahirdeki göstergelerinden bir tanesi budur. Kişi bütün hacetlerinin temini için böyle bir namazı kılardı ve murada ererdi. Sanki bu ibadet şekli maymuncuk gibi olurdu. İsteyen istediği hacete ulaşabilmek için bir saatini ne yapardı? Harcardı. Bütün senenin hayrına ulaşırdı. Evet ama böyle bir ibadetle bütün hayırlara vasıl olmanın, bütün şerlerden çekinmenin husule gelmeyeceği ortadadır. Bu da bu sözün batıllığının delilidir. Evet, hadisi uyduran kişi utanmadan sözüne şöyle devam etmektedir. Adamlar çok büyük alim olduklarını iddia edip, cahil cühele halkın, medhini senasını kazanmak için ne yapmışlar? Camilerde tek ayak üstünde hadis uydurmuşlar. Hikaye anlatmışlar ve bu anlattıkları hikayeleri de sahabe-i kirama yamamışlar. Tabi insanlar cahil olduğu için hadis ilminden haberdar olmadıkları için bunların uydurdukları hikayelere adeta ne yapmışlar? Kabul göstermişler. Onları kabul etmişler. Hayatlarına hakim kılmışlar. Evet. Kim ki Recep'in ilk Perşembe gününde oruç tutarsa bu şekilde 12 rekat namaz kılarsa kıyamet gününde bu şekilde davranan bir kimse kendi soyundan 700 kimseye şefaat eder demişler. Kardeşlerim böyle bir şey olsaydı dünyada Cehenneme giren kimse ne yapmazdı, bulunmazdı, kalmazdı. Herkes sevdiğine şefaat ederdi. Cehennem bomboş kalırdı. Evet. Bu sözde de Kur'an ve sahih sünnete taban tabana zıt olan inançlar ve ameller vardır. Evet. Bu uyduruk söze İmamı Sagani rahimehullah ki İmamı Sagani i̇bn Hajar Hacerul Asgalani'nin hocasıdır aynı zamanda. Mevdu'u demiştir. Yani uydurmadır demiştir. İbn-i de Rahimahullah El-Menarul Münif adlı eserinde bunun uydurma olduğunu tespit etmiştir. El-Menarul Münif isimli kitap, Cantaş yayınevi tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş, ettirilmiş ve ...insanımıza kazandırılmıştır. Evet. Ben onu görmedim. Hmm. Sayfa 89'da... ...bu uyduruk ibareyi... ...ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Uydurulan sözlerden biri de... ...Recep'in ilk cumasından... ...gafil olmayın. Çünkü o meleklerin regaib diye adlandırdığı bir gecedir. Bu rivayete uydurmadır. Tenzihu şeriada ikinci cilt 90. sayfede bu mahfuzdur. Hadisin aslı Begavi'nin Rahimahullah es 460. sayfesinde de kayıtlıdır. El-Hafız Abdülvehhab Rahimahullah Bu hadisin ricali Meçhuldür demiştir. Ben bunların kim olduklarını bütün ricel kitaplarından araştırdım. Fakat hiçbirisini kitaplarda bulamadım demiştir. El-Menarul Münif'te sayfa 89'da bu ibareyi de ne yapabilirsiniz? Görürsünüz. Evet kardeşlerim, Recep ayında tutulan oruç ile o ayın bazı gecelerinde kılınması tavsiye edilen namazlara dair bütün rivayetler bütün rivayetler istisnasız yalan, iftira ve hurafattır. Allah rahmet etsin. Bunu da İbn-i Useymin hadis usulüne giriş isimli kitabında zikretmiştir. Bir başka sıkma söz de Men salla ba'dal magribi avvelu laylatin min racaba 20 rakaten jazaa Kim recabin ilk gecesinde akşamdan sonra 20 rekat namaz kılarsa sıratı hesapsız geçer Kıldınız mı bu namazı lastiğine, lastiğine... Hayır akşamla yatsı arasında Yatsı da olursa olmaz Uzma sırattan aşağıya düşer Kardeşim Tayyi zaman, tayyi mekan diye bir durum var Bunlardan haberiniz yok mu? Millet buradan bir uçuyor Kabe'yi i Muazzama'ya gidiyor Akşam namazını Kabe'de kılıyor Yatsı namazını Beytül Makdis'te kılıyor Ondan sonra dönüp Evine gelip uyuyor bir de Sizin haberiniz yok mu bunlardan? Ha. Tabii kitap okumazsanız Gidip efendime söyleyeyim mübareklerin Dizinin dibinde dert görmezseniz Ders görmezseniz böyle cahil kalırsınız Allah azze ve celle sizi Cahillikten kurtarsın Amin. Evet bu söz de Kardeşlerim Tenzihu şeriada 2. cilt 80'de Esraril merfuada 461. Sayfada Mukayyettir Evet Uydurulanlardan bir tanesi de Çünkü bunlar tedavülde gezen sözler ben ne annemi ne de kaynanamı bu hususta ikna edemiyorum neden kitapta yazıyormuş hem de Arapça o görmüş sanki mübarek Arapça ibareyle roman yazılmıyor yahut da Arapça ibareyle ahlak bozucu kitaplar yazılmıyor evet dinleyin şimdi man çama yuman min rجب ve صلى ركعات يقرأ في أول ركعة مئة مرة آية الكرسي وفي الثانية مئة مرة قل هو الله أحد لم يموت حتى يرى مقعده في الجنة. سبحان الله kim ki Recep ayında bir gün oruç tutar sonra dört rekatlık namaz kılarsa birinci rekatta yüz kere ayetel kürsi ikinci rekatta da yüz defa kulhu huvallahu ehad okursa böylelikle dört rekatı bitirirse cennetteki yerini ve makamını görmeden ölmez kim cennetteki dokuzuncu kat cennetteki yerini görmek istiyorsa <gülüyor> bu şekilde ibadet yapsın muhakkak görür şey Şimdi kere için saymakta... numaratör <gülüyor> kullanacaksın numaratör kullanacaksın <gülüyor> yahut da yanına leblebi koyacaksın daha önce sayacaksın ben size şeydeyim söyleyeyim işin kolaylığını yüz tane leblebi bir çanağın içine hayır her sayışta bir tanesini alıp buraya koyacaksın hayır olmaz o zaman namaz bozulur şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anhuya bu söylenilmiş Hazreti Ömer'in cevabını ne yaparız babana Söyleriz. Hazreti Ömer radıyallahu anhu babana cevap vermiş olur. Şimdi dinleyin. Evet kardeşlerim. Bu da uydurma bir söz. Bunu da Esraril Merfu'a 461'de ve Tenzihu Şeria'da 2. cilt 89'da bulabiliriz. Evet. Recep ayının fazileti ve o ayda tutulması emredilen oruçlardan bahseden uydurma rivayetlerden birisi de aşağıdaki rivayettir. Her kim ki Recep ayı orucunu iman ve ihtisabla tutarsa, yani ecrini ve mükafatını Allah'tan bekleyerek tutarsa, sanki adam oruç tutuyor, şeytandan bekliyor onun mükafatını. Oruç Allah için. Çünkü Namaz kılarken adam seni görüyor Hacca giderken görüyor Zekat verirken zekat verdiğin fukara seni görüyor Ama, ama Oruç tutarken Senin oruçlu olduğunu Hiç kimse ne yapmıyor Bilmiyor e Zaten oruç Allah için Evet şimdi dinleyelim Bu adam böyle oruç tutarsa Allah'ın rızasına Celle şanuhu hak kazanır ve Allah celle onu firdevs alaya yerleştirir. Evet, bir oruç tutuyorsun. Recep ayında firdevs alaya yerleşiyorsun. İki gün oruç tutarsan kimlere gidiyorsun? Evet. Şimdi dinleyelim bakalım. Bu orucu, bu orucu tutanların başlarına gelecek olan ikramatı rabbaniye neymiş? Evet Şimdi uydurucumuz devam ediyor Kim Recep'ten iki gün oruç tutarsa Onun ecri iki misli verilir Halbuki Allah Celle Şanuhu ne buyuruyor Oruç diyor benim içindir Onun diyor ecrini mükafatını ben vereceğim Bu adam da diyor ki iki misli verilir Allah ne söylüyor Celle Şanuhu bu uydurukçu ne diyor? Hangisini tasdik edelim, hangisini tekzip edelim, yalanlayalım? Muhakkak ki Allah Celle Şanuhu ne yaparız? Tasdik ederiz. Her türlü noksan sıfattan tenzih ederiz. Allah Azze ve Celle'ye muhalif söz söyleyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif söz söyleyeni de inkar ederiz. Evet. Kim ki Recep'ten üç gün oruç tutarsa... Allah subhanehu ve teala onunla cehennem arasında bir hendek oluşturur. Kim ki dört gün Recep'ten oruç tutarsa, belalardan, delilikten, cüzamdan, deccal ve kabir fitnesinden emin olur. Evet, kim ki Recep ayından altı gün oruç tutarsa, kabrinden Yüzü dolunay gibi çıkar Buradan ne tuttunuz? Bir eksiklik var burada Beş, Beş eksik Onu adam unutmuş <gülüyor> Beşten sonra 6'yı atlamış Hadisin ibaresinde böyle bir şey yok Çünkü Allah Azze ve Celle Uydurukçunun uydurduğunu bir şekilde ortaya çıkaracak <gülüyor> Yani İşte bu garip meczup da Kendini dinleyen kimseleri görünce şaşırmış. Dörtten altıya atlamış. Heyecanlanmış. Heyecanlanmış. Özzetin dediği gibi. Evet. Beşinci rivayet yok. Ama bakın daha neler gelecek. Evet. Kim ki Recep ayından yedi gün oruç tutarsa. Bir daha <gülüyor> o kadar değil. O kadar değil. Tuttuğu her oruç cehennem kapılarından bir kapıyı kapatır. Kim ki Recep ayında sekiz gün oruç tutarsa Allah Celle Şanuhu o tuttuğu her bir oruç için cennet kapılarından sekiz tanesini açar. Hocam, şey Gelecek daha. Ya Allah ya Rahim. Evet, kim ki Recep ayından 9 gün oruç tutarsa kabrinden la ilahe illallah diyerek kalkar. Ve yüzü cennetten başka hiçbir yere çevrilmez. Evet. Kim ki Recep'ten 10 gün oruç tutarsa Allah Subhanahu ve Taala onun için sıratın üzerinde her bir mil mesafesinde yataklar ve döşekler hazırlar. Peygamber aleyhisselatü vesselamın ile insanlar şimşek hızıyla, yıldırım hızıyla koşarak, yürüyerek, yerde sürünerek ve emekleyerek geçecek. Ama bu uydurukçu, Peygamber aleyhisselatü vesselamın sözlerini yalanladığı için ve bilmediği için, adeta dinlene dinlene gidecek yani yahu ben sevdiğime kavuşmak için hiç dinlenir miyim ya cennete gidiyorum bir an önce elimde imkan varsa ne yaparım hemen oraya gidip cennetin nimetlerine kavuşmak isterim adam dinlenecekmiş sıratta A'uzu billah sen oradan dinlenirken Cehennemden atılan çengeller ne yapar? Seni aşağıya çeker. Nasıl olsa bunun girmeye ihtiyacı yok. Bu savsaklıyor işi diye çekerler cehennemin içine seni. Evet. 11 gün oruç tutan Recep'ten. Üç <gülüyor> Zaten 3 ayların birincisindeyiz. Ha. <gülüyor> Tabii, dur daha neler var? İşte hayır şimdi geleceğiz bu şeyleri adamlar böyle söylüyorlar işte. Hepsini anlatacağız ondan sonra nihayet edeceğiz ne yapacağız? Şimdi adamın uydurunu okumak lazım. Bilmek lazım. Evet. Kim ki Recep'ten 11 gün oruç tutarsa kıyamette kendi misli gibi birisini göremez. Ya şu saçmalığa bak. Sen 11 gün gördün, mislin gibisini görmeyeceksin. Ben 11 gün gördüm, mislim gibisini görmeyeceğim. Bu kardeş de 11 gün gördü, o da misli gibisini görmeyecek. E, hepimiz 11 gün tuttuk, hepimiz aynı şekilde misil olduk. Yani bu adamın, bu adamın bırakın ağzıyla kulağının birbirine yakın olması, Allah'a yemin olsun kafasının içinde beyin yokmuş düşünememiş. Evet. Kim ki, Recep-i Şerif'ten, 12 gün oruç tutarsa kıyamette ona dünya ve içindekilerden hayırlı iki kat elbise giydirilir. Kim 13 gün oruç tutarsa onun için kıyamet gününde arşın gölgesinde bir sofra kurulur. O kurulan sofralardan yerken diğer kişiler azap görür. Yani Sübhanallah. Yani Subhanallah. <gülüyor> evet. Dinleyin şimdi. Kim ki Recep-i Şerif'te 14 gün oruç tutarsa, sevabının karşılığını, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve akıllara gelmeyen nimetler olarak bulur. Bu 14 gün oruç tutması uyduruk ama sonrası doğru. Kim ki Recep-i Şerif'ten 15 gün oruç tutarsa, Allah Azze ve Celle kıyamet gününde onu emin olan kişilerle beraber haşreder. Çok enteresan. 15'ten sonraki neler yok? Oruçlarla, günlerle ilgili bir ibare de yok. Sanki Recep ayı 15 gün. Adam ne yapamamış? Uyduracak bir şey bulamamış. Ee. Evet. İbnül Cevzi Rahimehullah bu rivayeti el mevduatında uydurmadır der. Cilt 2, sayfa 205 ve 206'da. Hadisin ravilerinden El-Kissai ve en nakash İkisi de meçhul olan şahıslardandır der, bunların tanınmadığını belirtir. i̇bn Hacer Hacer'de rahimahullah bu hadisin metninin aslının olmadığını Ettebiyinul Aceb isimli kitabında sayfa 40'ta bildirmiştir. Bir de yukarıda zikredilen şeylerin ve mükafatlarının ölçüsüzlüğü göz önünde bulundurulduğunda mesele daha iyi anlaşılıyor. Zira bu kadar ecir ve mükafat, farz olan Ramazan orucunu tutan kimselere bile vade edilmemiştir. Bu ölçüsüzlük ve bu rivayet, bu ölçüsüzlük, bu rivayetin batıl ve hurafat olduğunu, uydurma olduğunu ne yapar ortaya koyar? Tabi, tabi. Zaten bir hadisin hadis olabilmesi için ilk önce metninin olması lazım. Ondan sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayanan bir raviler zincirinin olması lazım. Bunda öyle bir şey yok. Uydur uydur ip edil. Tek ayak üstünde uydurabilirsin istediğin gibi. Evet. Recep'in faziletine dair uydurulan rivayetlerden birisi de Enes i̇bn Malik radıyallahu anhuya atfedilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girmeden önce bir cuma günü bize bir hutbe okudu ve şöyle buyurdu demiştir. Allah bu uydurmayı düzüp de Peygamber aleyhissalatü vesselama atfeden bunun dillendirilmesini Enes i̇bn Malik radıyallahu anhuya atanın makamını cehennemin en derin yerinde oluştursun. Orada Allah biliyor ne yapacağını. En derinci yerinde Bayram etmeyecek galiba o. Ey insanlar! Evet şimdi uydurulığa bakın. Ey insanlar! Size büyük bir ay yaklaşıyor. Recep ayı Allah'ın Celle Şanuhu, günahları yazmadığı bir aydır. Hadi! Buyurun günah işlemeye. Sanki günaha davetiye var. Allah'a yemin olsun bunu söyleyen kimse kesinlikle aklı başında olan bir kimse değil. Meczuptur ancak bunu söyleyen Kafirdir ancak bunu söyleyen Yahudidir ancak bunu söyleyen Dinsizdir ancak bunu söyleyen Evet Onda iyilikler kat kat verilir Sanki Allah Azze ve Celle Sadece Recep ayında yapılan iyiliklere kat kat Mükafat veriyor Allah bütün iyiliklere kat kat Mükafat verir dilerse Yani Evet bu ayda tutulan oruçlardan ötürü yapılan dualara da icabet edilir. Sıkıntılar giderilir. O ayda müminin duası geri çevrilmez. O ayda kim bir hayır yaparsa ecrini kat kat görür. Allah Azze ve Celle dilediğine dilediği kadar arttırır demiş. Ve devamla o ayda tutulacak oruçtan verilecek sadakadan, sılayı rahim yapmanın sevabından, cenazeyi teşyi etmekten, hasta ziyareti yapmaktan, insanlara selam vermenin faziletinden, insanlara su içirmenin mükafatından, elbise giydirmenin ecrinden, yetimlere ikram etmenin kazandıracağı derecelerden, tesbih, tehlil, tekbir getirmenin sevabından, Kur'an okumanın insana ve ana babasına kazandıracağı ulvi derecelerden ve böyle davrananların kıyametin dehşetinden emin olacakları müjdesinden bahseden uzunca bir hadisi zikrederler. Ben bunu ne yaptım? İhtisar ettim. Bir kocaman sayfaydı. Dörtte bir sayfaya indirdim bunu. Evet. Bu hadis için İbn-i Arrak rahimahullah tenzihü şeriatı cilt 2 sayfa 163 ve 164'te münker bir hadistir demiştir. Evet. Molla Ali'l-Kari de rahimahullah. Bu hadisin münker olduğunu El-Edebu Fi-Raceb isimli kitabında sayfa 35'te bildirmiştir. Kardeşlerim yeri gelmişken münker hadis ne demektir? Onu da ne yapalım? Kısaca görelim. Zayıf olan Ravi'nin zayıf olan raviinin, sika olan raviye muhalif olarak rivayet ettiği hadislere münker hadis denir. Muhalif olsun yahut da olmasın zayıf olan bir raviinin tek başına rivayet ettiği hadislere de münker hadisler denilir. Evet. Recep ayının fazileti, ve onda oruç tutmakla ilgili rivayetlerden Enes İbn-i Malik radıyallahu anhuma, anhuya atfedilen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cennette bir nehir vardır. Ona Recep denir. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah Celle şanuhu ona o nehirden içirir. Yani bir gün oruç tutan otomatikman cennete girer demek. Böyle uydurmuşlar ve bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nispet etmişler. Evet, İbnül Cevzi Rahmetullah, El-İlel, El-Mütenahiye isimli kitabında <gülüyor> bu sahih değildir demiştir. İmam Zehebi de rahmetullahi Aleyh, El-Mizanı'nda bu batıl bir rivayettir diye son noktayı koymuştur. Enes Radıyallahu Anhu'ya istinaden Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem kim haram aylardan Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü oruç tutarsa kendisine 700 yıllık ibadet sevabı yazılır dediğini zikretmişlerdir yalancılar. Evet kardeşlerim haram aylar hepinizin bildiği gibi bir daha tekrar edelim. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Evet. Ali Al-Muttakî Rahimahullah, Kenzül-Ummal'de 8. Cilt 24.173. numaralı hadiste bunun senedinin zayıf olduğunu bildirmiştir. Bu rivayetin kabul edilmeyeceğine en büyük delil ise, Kur'an-ı Kerim'de kutsiyeti tescil edilmiş olan Kadir Gecesi'nin ihyasına bile bu kadar ecir ve mükafat vadedilmemiş olmasıdır. Bin aya bedel olan Kadir Gecesi 84 seneye tekabül eder yaklaşık. Burada 3 günün orucu 700 senelik ibadet sevabını kazandırdığı iddiası dayanağı olmayan abartılı bir iddia olmaktan ileriye gidemediğinden ötürü bu rivayet sahih olmaktan çok uzaktır. Evet. Şimdi de Recep ayında uydurma rivayetlere dayanılarak kılınması istenen ve tavsiye edilen bazı namazlara bakalım. İnsanların regayıp namazı olarak tanımladıkları ve kıldıkları bu uydurma namaz hakkında Celaleddin Es-Suyuti şöyle der. Birçok İslam ülkesinde insanların hakkında Kur'an ve sahih sünnetten hiçbir delil bulunmadığı halde çok faziletli ve hikmetli olarak kabul edilip kıldıkları ve insanlara kılınmasını tavsiye ettikleri namazlardan biri de regaip namazıdır. Bu namaz Recep'in ilk cuma gecesi kılınır. Bu geceyi kutsal saymak ve ihya etmek İslam'da hicri 400. yüzyıldan sonra ihdas edilip uydurulmuştur. İmam-ı böyle söylüyor. Bunun dışında bir namaz daha vardır ki o da Recep'in ortasında 15. gecesinde kılınır. Bu namaza da Hz. Davud Aleyhisselam'ın anasının namazı adı verilir. Bunun da hiçbir aslı <gülüyor> ve hastarı yoktur. Yani kardeşlerim Allah affetsin bu böyle işte ne yapalım? Yani uydurukları bizim ne yapmamız lazım? Bildirmemiz lazım. <gülüyor> anasının namazı. Evet. İmam-ı Suyuti Rahimahullah El Emru Bil ve Vel Nehyu Anil İbtida isimli kitabında sayfa 77 ve 78'de bunu bildirmiştir. <gülüyor> İmam-ı de Rahimahullah El Mecmu adlı eserinde regaib namazı diye akşamla yatsı arasında recebin ilk cuma gecesi kılınan 12 rekat namaz ile Şaban ayının 15. gecesi kılınan 100 rekatlık namaz, bidat ve çirkin olan uydurulmuş iki namazdır, demiştir. i̇bn Cevzi, El Mevzuat'ta, cilt 2, sayfa 123'te, Es-Suyuti Rahimahullah, el ali l fi fi-e-hadis-il-Mevdu'a isimli kitabının 2. cildi, sayfa 55'te, bu hadis uydurmadır. Ravilerinin çoğu bilinmeyen kimselerdir demiştir. Özellikle kandil geceleri ve o gecelerde yapılan ibadetlerin hiçbirisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzide ashabı tarafından bilinmiyordu. Sadece Allah'ın subhanehu ve teala mübarek gece diye ihya edilmesini bizden istediği bir gece vardır. O da Kadir gecesidir. Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz soruyor. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselama Ya Resulallah eğer kadir gecesine isabet edersem ne yapayım? Nasıl dua edeyim? Resulullah aleyhissalatü vesselam da Ey Aişe Allahümme inneke afuvvun Tuhibbul affe fa'fu an nide Allahümme inneke afuvvun Ey Allah'ım sen affedicisin, tuhibbul afve affı seversin, fa'fu anni, beni de affet de. Şimdi kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bildirdiği, ismen zikrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de araştırıp ihya etmek için çaba sarf ettiği Kadir Gecesi bile bilinen bir gece değil. Ramazan'ın son 10 gününde aranan mübarek bir gece. <gülüyor> Tek <gülüyor> Gecelerde <Subhanallah>. Evet <gülüyor> Bütün bu ibadetler Ve kutsallıklar Hiçbir asla İstinad edilemezler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Bildirdikleri Allah Azze ve Bildirdiklerinin haricinde Hiçbir gün gece Kutsal değildir ve bu gün ve gecelerde de ibadet taat ne yapılamaz? Yapılamaz. Bu gibi rivayetler ve bu rivayetlerin kabulleri Hicri 4. asırdan sonra bazı insanlar tarafından ne yapılmıştır? Uydurulmuştur. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu Kullu bidatın dalale, ve in raahen nasu enneha hasene buyurarak yani kullu bidatın dalale, bütün bidatlar dalalettir ve inraahu'n nasu anha hasene. İnsanlar bu bidatları güzel görseler dahi bidatlar nedir? Dalalettir. Sözü bu meseleyi en güzel şekilde ne yapmaktadır? Şerh edip açıklamaktadır. Evet, hiç kimse hiç kimse hurafat ve batıl olan şeylerden medet ummamalı, sevap kazanmaya da çalışmamalıdır. Evet. Uydurulan diğer bir namaz da Recep'in 15. Gecesinde kılınan namazdır. Her kim Recep'in 15. gecesinde 14 rekat namaz kılar. Her rekatta bir kez Fatiha, 3 defa Felak suresi, 3 defa Nas suresi okur ve namazı bitirirse benim üzerine de 10 defa salatu selam getirir. Sonra 30 defa Sübhanallah Elhamdülillah, Allahu Ekber derse Allah Celle Şanuhu ona onun iyiliklerini yazan bir melek gönderir. Onun için Firdevs cennetine o melekler ağaç dikmeye başlarlar. Onun bu geceye kadar işlediği bütün günahlarının hepsini silerler. Gelecek seneye kadar da hiçbir günahı o kimseye yazılmaz.'' Bu namazda okuduğu her harf için kendisine 700 hasene yazılır. Her ruku ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercetten 10 saray verilir. Her rekat için cennette kırmızı yakuttan şehirlerden bir şehir verilir. Melek gelir, elini onun iki omuzunun arasına koyar ve şöyle der: Ameline yeniden başla. Senin geçmiş bütün günahların silinmiş ve bağışlanmıştır. Ne demek? Geçmiş günahların silindi. Hadi hücum yeni günah işlemeye. Böyle şey olur mu ya? Ya Rabbi. İbnül Cevzi rahimahullah el mevduatta. 2. cilt 438 ve 439'da 19 numarada bu rivayeti kaydetmiştir. Bu hadisi El-Hüseyin bin İbrahim uydurmuştur demiştir. Kardeşim bakın İslam uleması uydurulan, uydurulan sözleri ortaya çekip çıkardıkları gibi kimin uydurduğunu dahi ne yapmışlar? İnce tetkikten sonra ortaya çıkarmışlar. Neymiş adamın adı? El-Hüseyin bin İbrahim. Daha sonra bu namazı tavsiye edenler Dikkat edin şimdi burası çok enteresan Bu namaz Mümin ile münafığın Arasını ayırır Bu namazı 30 rekat kılanlar Hidayete ererler 14'ten zaten münafı Münafıklar ise bu namazı kılamazlar Evet Kim münafık olmak istemiyor şimdi Bu namazı ne yapacak en güzel şekilde öğrenecek. Evet. Ha. Bu uydurma namazı kılmayan kişileri münafık olarak ilan edebilmişlerdir. Bu namazı kim kılmaz? Muvahhit olan kılmaz. Sünnet-i bilen kılmaz. Peygamber'e tabi olan kılmaz. Muvahhit olan, mümin olan, Müslüman olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapmaya çalışır. Evet. Bu derecedeki aşırı taassubun dinde haddi aşma ve dalalete düşmenin bir göstergesi olduğu da bu sapık rivayette ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Evet, Bu namazın batıllığı hususunda Ebu Şame el-Ba'ithu ala inkaril bida'i vel-havadif isimli kitabı sayfa 124 ve 125'te. Ebu Bekir el-Tartuşi rahimahullah, el-Havadithu vel-Bid'a isimli kitabı 121 ve 122. sayfalarda. Recep Ramazı'na gelince, Beytül Makdis'te ancak 480 senesinden sonra yayılmaya başladı. Biz bu namazı ondan ne önce? Ne de ondan evvel gördük Ne de işittik demişlerdir Yani Ebu Bekirat Tartuşi Ve Ebu Şame Bu şekilde ne yapmışlardır Bu namazın batıl olduğunu Bildirmişlerdir <gülüyor> Bu namazı ilk İhtas eden kişi İbni Ebil Hamra ismindeki bir kişidir Bu zat Nablus'tan Gelip Beytül Makdis'te Bu bidatını başlatmıştır Cahül Cihela takımı da Ona uyup bu namazı benimsemişler Ve kitaplarına Geçirmişlerdir Evet Kardeşlerim Toparlayacak olursak Recep ayıyla ilgili rivayet edilen ibadetler arasında Bu aya mahsus Namaz, sadaka, oruç Ve umra gibi ibadetlerle ilgili Birçok Hadisler mevcuttur Bunların hepsi yalan, batıl ve hurafattır. <gülüyor> Bu ayda kılınan namazlar ehli sünnetin muhaddislerince ittifaken bidattır ve yalandır. Evet, İmam Abdullah el-Ensari rahimahullah ne Recep ne de Recep'in orucu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sahih ve sabit bir rivayet gelmemiştir demiştir. Üstelik sahabeden bir cemaat de bu ayda oruç tutmayı mekruh görüyorlardı. Bu ayda oruç tutmayı mekruh görüyorlardı. Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma kendi hilafetleri devrinde oruç tutan kimseleri ikaz ediyorlardı. Ve Recep ayında belirli günlerde, ama tabii Recep ayının pazartesi ve perşembe gününde oruç tutabilirsin. Çünkü o pazartesi perşembe orucu ya. Resulullah Aleyhisselam'ın dilinden sabit ve salih olan oruçlardır. Ya. Ondan sonra Eyyamul Bi'dâ gök ayının 13, 14 ve 15'inde tutulan oruçlar yahut da kişinin bir gün yayıp bir gün oruç tutması gibi bir mutadı varsa bu şekilde tutulan oruçlar bunun haricinde. Yani meşru olan oruçlar bunun haricinde. İstenilmeyen, bidat olan kişiyi dalalete ve günaha sokucu olan oruçlar hangileridir? İlecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermediği, evet. bildirmediği sahabenin uygulamadığı oruçlardır. Evet. <gülüyor> Ömer radıyallahu anhu kendi hilafeti devrinde kim? Kim? Recep ayında oruç tutarsa Ömer de buna muttali olursa elindeki asasıyla evire çevire bu adamları döverdi. Bu adamlar da Ömer radıyallahu anhuya itiraz mahiyetinde şöyle derlerdi. Evet, Bu hayır bir iştir. Yapılmasında bir mahsur yoktur. Mahmut sen dinle bunu babana anlatırsın. Ha. Bu hayır bir iştir yapılmasında bir mahsur yoktur denildiğinde o şöyle cevap veriyordu radıyallahu anhu bir hayırla amel etmek ancak Allah'ın Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem gelen sahih sabit ve meşru olanlarla iktifa etmekle olur allahu ekber vallahi ne ayet ne hadis ama ayet kadar hadis kadar neyi var yaptırım kuvveti var Subhanallah. Evet <gülüyor> Yapılan işin uydurma olduğu bilini ortaya çıkınca Artık o iş meşru olmaktan çıkar Bu ayı yalnızca cahiliye döneminde Mudar kabilesi tazim ederlerdi Demiştir Esuyuti Rahimahullah El emru bil ittiba Ve nehyu anil ibtida sayfa seksen ve 81'de bunu kayıtlamıştır Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun bu davranışını evet Recep ayının fazileti ve o aylarda yapılan ibadetler hakkında birçok rivayetler gelmiştir bu rivayetlerin bazı kitaplarda hadis olarak zikredilmesi Müslümanları aldatmamalıdır adam şimdi söylüyor vallahi ben İmam Gazali'nin kitabında diyor bunu okudum Vallahi ben bunu Falanca Şeyh'in kitabında okudum. Tamam? O kitapta yoktur demiyoruz. Ama bu hadisin tahrici yapılmış da sıhhat derecesi tespit edilmiş. Onun için mi kitaplara kaydedilmiş? Evet. Bu rivayetlerin oralarda geçmesi bunların sahih olduğunu göstermez. Bu rivayetleri kitaplarına alan şahıslar Hadiste uzman olmadıkları için, hadiste cahil oldukları için bu rivayetleri sahih sanıp öylece kitaplarına çala kalem almışlardır. Hadislerin sonunda kaynakça olarak hiçbir sahih hadis kitabını delil olarak sunamamışlardır. Sihati hakkında da hiçbir şey söyleyememişlerdir. Ne biliyor ki söyleyecek? Gece karanlığında odun toplayıcının topladığı odun gibi eline ne geldiyse onu almış. Yılan ölüsü bulmuş onu almış, keçi boynuzu bulmuş onu almış, kemik bulmuş onu almış ama arada bir odun parçası da geçince onu da koymuş torbasına. Muhakkık olmadıkları için, hadiste uzman olmadıkları için ümmetin başına bela ve musibet sarmışlardır bu insanlar. Evet. Bu da, yani kitaplarına bu şekilde bir tasnife tabi tutmadan kitaplarına aldıkları sözlerin hiçbir kritiğe tabi tutulmadan kitaplarına kaydettiklerini görürüz. Bunlar da ümmeti Muhammed'in hayırına olmamıştır. Ümmet bu şekilde bu şekilde gafilane şekilde kitap yazan alimlerden çok büyük darbe almıştır. Evet kardeşlerim. En son söyleyeceğimiz söz ise şunlardan başkası değildir. İslam dini deliller dinidir. Deliller ve meczupların dini değildir. Allah azze ve celle Enfal suresi 42. ayeti kerimede leyhelek men helake am bayyine ve yahya men hayya am buyurmuştur ne demek helak olan apaçık delilden sonra helak olsun yaşayan da apaçık delilden sonra yaşasın diye Kur'an-ı Kerim indirilmiştir Allah'a ve رسولüne sevgimizi ve itaatimizi Kurafat ve uydurma yalanlarla değil ancak Kur'an ve sahih sünnetin tespitleriyle ne yapabiliriz gösteririz. Bu hususta Rabbimiz Celle Şanuhu kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'unu yuhibbukumullah ve yaghfir kum zunubakum vallahu gafurun rahim buyurmuştur. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz Allah'ı seviyoruz diye iddia edenlere sen söyle de ki fattabiuni bana tabi olun bana tabi olun ki yuhibbukumullah Allah da sizi sevsin ve yağfir kum sizi mağfiret etsin ğunubakum günahlarınızı bağışlasın vallahu gafurur rahim Allah gafurdur rahimdir. Evet kardeşlerim Ali İmran Suresinde oh. Kardeşlerim evet, Allah ve Resulünü razı etmek istiyorsak Kur'an ve sahih sünnetin nasıyla amel etmeliyiz Bunu herkes böyle yapıyor Biz yapsak ne olur Hiçbir mahsuru olmaz Çünkü her, her halükarda namaz kılıyoruz ibadet yapıyoruz oruç tutuyoruz Herkes bunu böyle yapıyor. Çoğunluk bunu böyle yapıyor. Deyip de karşımıza dikilen kimselere şunu hatırlatmak yerinde olur. el hakk yu'rafu bil-hucce vel-berahin. Leyse bil-kefra. Hak, hüccet ve delillerle bilinir. Çoklukla bilinmez. Evet. Unutmayalım ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de men amile amelen leyse aleyhu, aleyhi emruna fehüve red buyurmuştur. Kim bir iş işlerse yaptığı işte bizim işimize benzemezse fehüve red Allah onu ondan kabul etmeyecek reddedecektir. Evet. O halde kardeşlerim kabul edilecek olan ibadetleri yapmaya gayret sarf edelim. Ahirette eli boş olarak Apaçık ortada kalmayalım. Vesselallahu ala Muhammedu ala alehi ve sabbihu <gülüyor> ejmägin. Subhânak ve bihamdik. Aşhedu anla ilahe illa Ant. Astawfirk ve Ve